Resulü Muhammed Aleyhisselam'a, onun ailesine ve ashabına, kıyamete kadar onun yoluna tabi olanlara salat ve selam ettikten sonra, Hafız Ahmet İbn Hacer, el Asqalani rahimahullah'ın, bulugul meram min edilletil ahkam, isimli kitabından, kitabu ı Sıyam, Oruç kitabı bölümünü Oruç ile ilgili derlemiş olduğu Hadisleri kaldığımız yerden Okumaya devam ediyoruz Hafız İbni Hacer Rahimehullah kitabu Siyamın Sıyam'ın Bu ulaştığımız bölümünde Ayrı bir alt başlık açmış Umumen oruç hadislerini Zikrettikten sonra Hususi bir meseleye Dikkat çekmek, ona değinmek için bir alt başlık açmış. Bunlara da bab deniyor. Diyor ki Hafız Rahimahullah Babu Savmit Tatavvû'i Tatavvû orucu ile ilgili bölüm Ve mâ an savmihi ve Oruç tutulması yasaklanılmış olan oruçlarla ilgili bölüm. Diyor ki: "Bâbu savmi't-tatavvu'i ve mâ nühye an savmihi." Tatavvu orucu ve oruç tutulması yasak olan günler, zamanlar ile ilgili bölüm. Tatavvu aslında kelime olarak Allah subhanehu ve teala'ya taat etmek demek. Ona itaat etmek demek. Bu genel anlamda bakıldığı zaman farzlar da, vacipler de, müstehaplar da tatavu kelimesinin içine girer. Ancak fukaha rahimehumullah tatavu kelimesini daha hususi bir ıstılah olarak kullanmaya başlamışlar. Onlar tatavu kelimesinden farz ve vacipler değil de müstehap olan ...mendup olan, nafile olan, sünnet olan ibadetleri kastetmeye başlamışlar. Yani tatavu dediğimiz zaman fukahan ıstılasında kastettiğimiz şey nafile demek. Sünnet de bununla eş anlamlı, müstahap da bununla eş anlamlı, hatta mendup da bununla hemen hemen eş anlamlı. Yani Hafız-ı bu bölümde farz orucun dışındaki nafile oruçlardan sünnet oruçlardan, müstahap oruçlardan bahsedecek. Bununla beraber bir de nehyedilmiş, yasaklanmış olan oruçlar var, onlardan bahsedecek. Hafız Rahimahullah bu oruçlara haram oruçlar, mekruh oruçlar diye hüküm ısrar etmek yerine nehyedilmiş oruçlar ismini vermiş. Bunların her birisinin haram olanı, mekruh olanı, tenzihen yasaklanmış olanları var bunlar ayrıyetten zikredilecek diyor ki Rahimehullah 551 numaralı hadis an ebi katade el ansariyi radıyallahu anhu ebu katade el ansari radıyallahu anhu yapılan rivayette en rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme su ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. Ona sordular. An savmi yevmi Arafe Arafe günü orucu ile alakalı. Kâle O da şöyle dedi. Yukeffiru sanatal maadiyete Arafe günü orucu geçen seneyi, geçmiş seneye Keffaret olur. Vel Ve gelen seneye, gelecek seneye keffaret olur. Ve su ile yine soruldu. An savmi yevmi aşura. Aşure günü orucu ile ilgili soruldu. Fekale şöyle buyurdular. Yükeffirü senetel maziye. Geçen seneye kefaret olur. Vosu ile an caumi yumil isnein Pazartesi günü orucu hakkında soruldu. Kaale şöyle dediler: Zake yumun. O öyle bir gün ki ulit tufihi. Ben o günde doğdum. Ve bu istufihi. Ve o gün gönderildim. Ev veya şöyle dedi. Unzile aleyye fihi. Üzerime vahiy inmeye o gün başladı. O gün vahi indi. Ravahu muslim. Hadisi muslim rivayet etmişler. Ebu Katade el-Ensari radıyallahu anhunun aktardığına göre Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bazı oruçlar ile alakalı bir takım sorular tevcih edilmiş. O da onlara cevaben bazı cevaplar vermiş. Elimizde, sadedinde olduğumuz birinci hadis bundan bahsediyor. Birincisi, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme arefe günü orucu sorulmuş. Yani onun fazileti ile alakalı. Aleyhissalatu vesselam da buna cevaben diyor ki, arefe günü orucu geçen seneye yani arife gününden bir önceki seneye ve arife gününden bir sonraki seneye kefaret olur. Yani bir önceki sene içinde işlenmiş olan günahları ve buna ziyade olarak ilave olarak bir sene sonrasında işlenecek olan günahlara kefaret eder. Onların örtülmesini, üzerlerinin kapatılmasını sağlar. Yine aleyhissalatü vesselam'a Ashura günü orucu hakkında sorulmuş nebi sallallahu aleyhi ve sellem de Ashura günü orucunun gelecek sene değil de sadece geçen senenin günahlarına kefaret olacağını haber vermiş pazartesi günü tutulan oruç hakkında sorulunca da kendisinin o günde doğduğunu ve kendisinin o günde gönderildiğini veya Kur'an'ın kendisinde kendisine o günde indirildiğini haber vermiş. Öyleyse hadisten çıkartılan, hadisten anlayacağımız faideler, hükümler şu şekilde. Birincisi, Arife günü oruç tutmanın müstehaplığı. Arife günü oruç tutmak müstehaptır, sünnettir. İbni Hacer'in açtığı başlığa göre, tatavu orucudur. İkincisi bu orucun çok büyük bir fazileti var. Arife günü tutulan orucun çok büyük bir fazileti var. Hatta deniliyor ki nafile oruçlar içerisinde en faziletli olan oruç icma ile arife günü tutulan oruçtur. Arife günü zilhicce ayının dokuzuncu günü zilhicce ayının ilk on günü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olarak aktarılan habere göre sene içerisinde yapılan amellerin Allah azze ve celle'ye en savimli olduğu günler. Yapılan amellerin Allah'ı en çok razı ettiği günler bu zilhiccenin ilk on günü. Hatta alimler diyorlar ki onlardan birisi de Şeyhul İslam ibn-i zilhicce ayının bu ilk 10 günü Ramazan günlerinden de daha eftaldir. Bugünlerde yapılan ibadetler Ramazan günlerinde yapılan ibadetlerden de daha faziletlidir. Ancak diyor ki Ramazan'ın geceleri bu zil-i günlerinden daha faziletlidir. İşte Arife günü bu senenin içerisindeki en mübarek amellerin Allah Azze ve Celle'ye en sevimli olduğu günlerin dokuzuncu günü. Arife günü, onuncu gününe de kurban bayramı diyoruz. Bugün tutulan oruç Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiğine göre geçen senenin ve gelecek senenin günahlarına kefaret olur. Burada kefaret ile alakalı bir mesele var. İlim ehlinin cumhuru diyorlar ki rivayetlerde belli bir amelin günahları kefaret olacağını Günahları sileceğini, onları örteceğine dair gelen rivayetlerdeki tekfir olunacak olan, yani silenecek, gizlenecek olan günahlar küçük günahlardır. İnsanın işlediği küçük günahlardır. Böyle faziletli ameller büyük günahları kefaret olmazlar. Büyük günahlar ancak tövbe ve istiğfar etmek suretiyle silinir, mahvolur, yok olur Allah onları mağfiret eder. Çünkü diyor ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala "İntectenibu kebairamatun hauna anhu yukeffir ankum siz Yasakladığınız şeylerin büyüklerinden, kebairinden icitinab ederseniz Allahu takdirde sizden sadır olacak küçük günahları nehyedildiğiniz yasakları bağışlar. Yine nebi sallallahu aleyhi ve sellem hepinizin bildiği hadis-i şerifte buyuruyor diyor ki beş vakit namaz Ramazan bir diğer Ramazan'a kadar Cuma bir diğer Cuma'ya kadar aralarında işlenen şey, günahlara kefaret olur ancak sonunda bir kayıt koyuyor diyor ki kebairden sakınıldığı müddetçe bu ikin aslan hareketle alimler diyorlar ki hiç şüphesiz beş vakit namazı da Ramazan orucu da Cuma namazı da Arife günü tutulan oruçtan veya şimdi zikredeceğiz aşure günü tutulan oruçtan daha faziletlidir. Çünkü onlar farz olan ibadetler. Bu daha faziletli olan ibadetler bile sadece küçük günahlara kefaret oluyorsa, büyük günahlardan kaçını, kaçınıldığı zaman bu kefaret gerçekleşiyorsa, onlardan daha az mertebede olan arife günü orucu için, aşure günü orucu için veya bunlar dışında naslarda zikredilen kefaret olan ameller için, Büyük günahlardan kaçınılması şartı evveliyetle geçerlidir. Yani bu bahsedilen kefaret küçük günahlar içindir. Büyük günahlardan ancak tevbe ve istiğfar etmek suretiyle temizlenilir, bunlardan kurtulunur. Bununla beraber ilim ehlinden bir toplulukta bu zikredilen kefaretlerin büyük günahlarını da kapatacağını söylüyorlar. En doğrusu Allah Subhanahu ve teala bilir. Arife günü tutulan oruç ile alakalı bir diğer meselede bugün tutulan orucun müstahap olması o gün Arafat'ta vakfe yapmayanlar için geçerlidir. Çünkü Arife günü hacılar Arafat'a vakfeye çıkıyorlar. Haccın en önemli ürükünüdür. Haccın ta kendisi olarak nitelendirilmiş. Bugün tutulacak orucun bu fazileti Arafat'ta o gün vakfeye çıkmayanlar için yani Sair beldelerde, Emsar'da diğer ülkelerdeki Müslümanlar için geçerlidir. Yoksa Arafat günü, Arafa'da vakfeye duran hacıların o günü oruç tutmaları kendilerine müstahap değildir. Hatta tutmamaları daha evlâ ve sünnettir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, geçen haftaki dersen hatırlayın, seferde nasıl bir kadehi kaldırmış insanlara göstere gösteri içmişti. Arife gününde vakfede de aleyhissalatu vesselam bineğinin üzerinde, devesinin üzerinde bir bardak süt istiyor ve yine o sütü insanların önünde kaldırıp göstererek içiyor ki o gün oruçlu olmadığını onlara beyan etmek için. Hadis'teki ikinci mesele Aşura günü tutulan orucun fazileti ile alakalı. Bugün de de oruç tutmak müstehaptır. Bugün oruç tutmanın da büyük bir fazileti vardır. Arefe günü kadar olmasa da yani bir sonraki sene tekfir etmese de, kefaret olmasa da bir önceki seneye kefaret olan bir oruçtur Aşura günü orucu. Aşura günü de Hicri aylardan Muharrem ayının 10. günü demek. Aşura, Aşara 10 biliyorsunuz. Aşura da 10. gün demek. Muharrem ayının 10. günü. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Aşura günü orucunu tuttular. Müslümanları tutmasını emrettiler. Ramazan orucu farz edilinceye kadar aşure günü orucu tutmak Müslümanlar üzerine farz idi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiklerinde orada Yahudilerin bugünü oruçlu geçirdiğini gördü. Ve sebebini sorunca dediler ki bugün Allah Subhanahu ve teala'nın Musa'yı ve İsrailoğullarını Firavun'un elinden kurt kurtardığı gündür. Ve bugün Firavun'un helak edildiği gündür. Biz Buna hürmeten, buna tazimen, bugüne oruç tutuyoruz dediler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de biz Musa'ya sizden daha layıkız, Musa'ya sizden daha evla diyerek o güne oruç tuttu ve Müslümanlara da tutmasını emretti. Daha ki Ramazan orucu farz edilinceye kadar, Ramazan orucu farz edilince artık aşure orucu, diliyenin tutacağı, diliyenin tutmayacağı bir oruç, tatavu orucu, nafile oruç haline geldi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aşura günü orucu ile alakalı. Kendisine o günde Yahudilerin de oruç tuttuğu söylenince yine onlara muhalefet babından dedi ki eğer bir sonraki seneye yetişirsek bir sonraki sene dokuz ile on onuncu günde Ashura günü ile beraber dokuzuncu günü de tutacağız ki onlara muhalefet olsun dedi. Ancak alayhi sallatu ve ertesi seneye yetişemedi. Ertesi seneyi idrak edemedi. Öyleyse Aşura gününde, yani Muharrem ayının 10. gününde oruç tutmada en ihtimal olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bu temennisini yerine getirip 10. günle beraber 9. günü de tutmaktır. Bazı rivayetlerdeki ilim ehli bu rivayetlerle alakalı bunların sıhhati ve zayıflığıyla alakalı konuşmuşlar. Bir gün öncesinden veya bir gün sonrasında beraber tutulsun deniliyor. Yani 9 ve 10'u tutamayanların 10. ve 11. günü tutmaları da hem Yahudilere muhalefet olacağı için hem de umumen Muharrem ayı içinde nafile oruç tutulacak aylar arasında en faziletlisi olduğu için yine uygundur, yine müstahaptır. Sünnete uygun bir davranıştır. Bununla beraber ilim ehlinden bazıları sadece 10. günü tek başına tutmanın mekruh olacağını söylüyorlar. Bazıları da böyle bir kerahatin olmadığını söylüyor. Ama evla olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu temennisini yerine getirerek Yahudilere de muhalefet ederek dokuzla onu 10 10'u veya onunla 10 11'i birlikte tutmaktır. Hadisteki bir diğer mesele de pazartesi günü tutulacak olan oruç. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bu orucu da sormuşlar. Aleyhis, aleyhisselatu vesselam Buna cevaben diyor ki o gün benim doğduğum gündür. O gün benim peygamber olarak gönderildiğim gündür veya o gün bana Kur'an'ın vahyedildiği gündür. Yani pazartesi günü orucu tutmakta bu sebepten dolayı müstehaptır, tatavudur. Bunun yanında başka rivayetlerde pazartesi ile beraber Nebi sallallahu aleyhi ve sellem perşembeyi de zikre diyor. Ve diyor ki bu iki gün, yani pazartesi ve perşembe günü, amellerin Allah Azze ve Celle'ye arz edildiği gündür. Ve ben amellerimin Allah'a takdim edildiği bu günde oruçlu olmayı isterim. Amellerin Allah'a takdim edildiği bu günde oruçlu olmayı isterim, buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Öyleyse bu hadis-i şeriften üç tane tatavu orucunu öğrenmiş oluyoruz. Birincisi aşu, birincisi Arefe günü orucu, ikincisi Aşura orucu, üçüncüsü de pazartesi ve ona ilaveten söylediğimiz Perşembe günü orucu. Bu pazartesi günü orucu ile alakalı bir mesele var. Bazı kimseler bu hadisi içerisinde geçen bir lafıza temessük edip ona tutunmaya çalışarak, Sonradan ihtas ettikleri, icat ettikleri bir bidata kılıf uydurmaya çalışıyorlar. Halbuki o bidata uydururlarken hareket noktaları bu hadis-i şerif değildir. Onlar zaten icat edecekleri, uyduracakları bu işi uydurdular, icat ettiler. Ondan sonra ehli sünnet onlara karşı gelip, onların icat ettiği bu işi inkar edince, kitap ve sünnet nasları deliller arasından uydurduklar bu işe bir kılıf aramaya başladılar. O kılıf arama süreci içerisinde bu hadis-i bir lafızı bulup tutunup bu lafızı ehli sünnete delil olarak getirmeye çalışıyorlar. Bu lafızda anlaşılacağı üzere Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin pazartesi günü orucu ile alakalı söylediği o gün benim doğduğum gündür sözü. Yani bu kimseler diyorlar ki bize Ehl-i sünnet ve cemaate onlara inkar edenlere karşı siz bizlerin Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günü olan mevlidi kutlamamızı o güne has ibadetler o güne has merasimler düzenlememizi inkar ediyorsunuz reddediyorsunuz. Diyorsunuz ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu güne özel hususi bir ibadet şekli yoktur. Bugünün kutlanılması da meşru bir iş değildir. Ama gelin görün ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o günün ile alakalı bu hadiste bir işarette bulunmuş. Pazartesi günü orucu kendisine sorulduğu zaman diyor ki cevaben o gün benim doğduğum gündür. Yani ne yaptılar şimdi bu hadisten kendilerine? Bir delil çıkartmaya doğru tabirle uydurdukları işe kılıf uydurmaya. Bunlara cevaben denilir ki birincisi. bahsettiğiniz Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mevlidini kutlamanın, o günde hususi ibadetler yapmanın, o günde insan Müslümanlar arasında tebrikleşmenin, hediyeleşmenin, işte meclislere toplanıp ona salavat getirmenin, bu yaptığınız bu işlerin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken bir örneği yoktur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi sevmede, onu hakkıyla tazim etmede, onun sünnetine ittiba ve iktida etmede, insanların en gayretlileri, en hırslıları olan, sahabe zamanında da bu yaptığınız işlerin bir örneği yoktur. Hatta tabi'in zamanında da, tebe-i tabi'in zamanında da, ki kimdir bu üç nesil? Bu ümmetin en hayırlılarıdır. Bu üç nesilde, yapmış olduğunuz bu ibadetlerin bu uygulamaların bu kutlamaların bir örneği bir benzeri yoktur öyleyse madem ki onlar böyle bir şeyi yapmayı terk ettiler bunu uygulamaktan geri durdular Nebi sallallahu aleyhi ve selleme sizden ve bizden daha çok ihtiram ettikleri halde sizden ve bizden daha çok muhabbet besledikleri halde sizden ve bizden daha çok ittibaya gayretli oldukları halde Öyleyse yaptığınız bu uygulamada bu kutlamalarda hiçbir hayır yoktur. Eğer bu işlerde bir hayır olmuş olsaydı onlar bu hayırı sizden ve bizden önce idrak ederler yaparlardı. Bu kutlamalar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününü kutlamak dediğimiz gibi ne, ne o hayattayken ne onun sahabesi zamanında ne bu ümmetin en hayırlı asırları Salih Selefimizin asrında uygulanan, yapılan bir şey değildi. Alimlerin zikrettiğine göre Makrizi, Mısır'dan ile alakalı bir kitabı, bir risalesi var. Onda diyor ki bu Mevlüt'ü kutlamayı ilk defa icat edenler Fatımiyelerdir. Uzun zaman Mısır'ı işgali altında tutan, Rafizi olan Fatımiyelerdir ve Hicri dördüncü asırdan sonra icat edilmiş bir şeydir. Yani 400 sene boyunca Müslümanlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden sonra 400 sene boyunca böyle bir kutlamadan haberdar bile değillerdi. Onların haberdar bile olmadığı böyle bir zannedilen hayrı onlardan sonra gelen birilerinin idrak etmeleri, bulmaları, keşfetmeleri bizim dinimizde şer'an caiz bir şey değildir. İkincisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte pazartesi günü orucuna orucundan bahsederken o gün oruç tutulmasını sadece o günde doğduğu illetin üzerine bina etmiyor. Bunun yanında başka şeyler de sayıyor o günle alakalı. Diyor ki o gün nedir? Benim gönderildiğim gün. O gün bana vahyedilen gün. Diğer rivayette amellerin Allah Azze ve Celle'ye arz edildiği gün. Bununla beraber alimler diyorlar ki madem öyle siz bu hadis-i şerifte olduğu gibi o günü haftanın içinde değil, ayın da içinde değil, nerede kutluyorsunuz? Senenin içinde kutluyorsunuz. Senenin içinden bir gün seçip Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin doğumudur diyorsunuz. Halbuki o sadece pazartesi gününün böyle olduğunu söyledi. Peki her sene Mevlüt Kandili pazartesi gününe denk geliyor mu? Hayır denk gelmiyor. Yani sizin bu hadis-i şeriften tutunmaya çalıştığınız pazartesi lafında sizin istediğiniz şeye delalet edecek bir şey bulunmamaktadır. Bütün bunlarla beraber zikrettiğimiz şey bir de kutladığınız, ihtifal ettiğiniz bu mevlüt kandilin içerisinde yapa gel yapa gelilen bidatları, kurafeleri hatta kişiyi İslam milletinden çıkartacak dereceye varan şirki şeyleri bunlardan bunları söz konusu etmek sizin bahsediyoruz bundan. Sadece masum bir şekilde büyük kurafeler, bidatlar, şirkiyatlar icra edilmeden. İnsanlar sadece tebrikleşseler, sadece hediyeleşseler, sadece bugünü hususi olarak toplanıp Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sahi sünnetinden bahsetseler, onun hayatından bahsetseler, onu sevmeye, ona ittiba etme insanlar teşvik etseler, bu söylediğimiz mahsurlar onun için geçerli. Bir de onlar bunun yanında buna neler ilave ediyorlar? Bir sürü bidatler hatta insanı dinden çıkartacak derecede Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yalvarma, Yakarma, onun o andaki işte o haflenin, törenin, merasimin icra edildiği meclisten haberdar olduğu, hatta oraya gelip hazır olduğu ki bundan dolayı biliyorsunuz değil mi insanlar ne yapıyorlar? Ayağa kalkıyorlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de oraya hazır oldu gibi. Oradan haberdar gibi, orada söylenenleri işitiyor gibi. Allah muhafaza bunlar kişiyi İslam milletinden çıkartıp kafir ve mürtet yapacak şeyler Bizim inkarımız meselenin içinde bunlar olduğu için değil. Bunlar olmasa bile diyoruz ki bu yaptığınız şey meşru bir şey değildir. Bir de gelin görün ki içinde böyle tehlikeli şeyler var. 552 numaralı hadis. Ve an Ebi Eyyub el-Ansari anhu Ebu Eyyub el-Ansari radıyallahu anhu den yapılan rivayette <Sessizlik> Rasulallahhi sallallahu aleyhi ve sellemme Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular bu men Samramae kim Ramazan orucunu tutarsa bu şume etbehu min mi sonra ona Şevval ayından altı gün daha ilave eder altı gün daha eklerse Kana kesiyami dehr. Onun tuttuğu bu oruç sanki bütün sene tutulmuş oruç gibi olur. Ravahu Müslim. Bu hadisi de Müslim rivayet etmişler. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse Ramazan orucunu tutar da Ramazandan sonra gelen ayın ismi Şevval ayı. Sonra Şevval ayından bu Ramazan tuttu Ramazan'ın üzerine 6 gün daha oruç ilave ederse Bu kimse sanki Bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur Bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur Nasıl olacak bütün seneyi Oruçlu gibi geçirmiş olması Şuradan hareketli olacak Biz biliyoruz ki innel hasenate, Hasenata kaç misli karşılık verilir 10 misli karşılık verilir Ramazan ayı Diyorlar alimler 30 gün Altı günde şevval denekledik. Kaç etti? Otuz altı etti. Hicri ay kaç gündür? Üç yüz altmış gündür. E, hicri sene. Hicri sene yani ay senesi üç yüz altmış gündür. Öyleyse otuz altı çarpı on üç yüz altmış eder. Yani bütün seneyi oruç tutmuş gibi oruç oruçlu geçirmiş gibi ecir alır bu kimse. Allah subhane ve teala'nın bir haseneye on misliyle karşılık vermesi, ver, vermesinden dolayı. Bu hadis şeriften anladığımız çıkartılacak olan hüküm Ramazan ayından sonra şevval ayında altı gün tutmanın müstehap oldu. Ve bunun büyük bir fazileti oldu. Bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi. Bu altı gün şevval orucunun Ramazan'ın hemen bitiminde başlamasına gerek yok diyor alimler. Yani bayramın birinci günü, ikinci günü hemen bunun Ramazan'ın peşinden olmasına gerek yoktur. Şevval ayı içerisinde herhangi bir zaman olabilir. Ancak diyorlar, eftal olan, faziletli olan hemen bayramın birinci gününden sonra bunların tutulmasıdır. Zira hadisteki lafzın zahiri sanki buna işaret ediyor. Ramazan orucundan sonra peşinden Şevval'den altı gün tutarsa Bu 6 gün Şevval orucunun diyor ki alimler peş peşe olmasına da gerek yoktur. İnsan yani 1 2 gün tutup ara verip 1 gün tutup ara verip bu şekilde de bu 6 gün orucunu tutup tamamlayabilir. Bununla beraber yine eftal olan bunun peş peşe tutulmasıdır. Yine onun peşinden tutarsa lafzının zahirinin işaret ettiği üzere Burada dikkat edilecek bir mesele şudur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim Ramazan orucunu tutar ardından da şevvalden on altı gün eklerse. Yani bu fazilet kimin için geçerlidir? Ramazan orucunu tutmuş olan kişi için. Yani bir kimse Ramazan'da kendisine verilen şer'i bir ruhsat ile bir özür dolayısıyla orucunu tutmamış olsa bir gün iki gün üç gün bu oruçlarını kazaya bırakmış olsa. Sonra bu oruçlarını kaza etmeden evvel Şevval'den altı gün oruç tutsa bu kimse hakkında bu fazilet geçerli değildir. Zira bu kimse için Ramazan orucunu tuttu denilmez. Bu kimse ancak Şevval ayı içerisinde bu altı günleri tutmadan önce üzerindeki kaza borcunu yerine getirir. Şer'i bir ruhsattan dolayı o günleri kazaya bıraktığı için bu kimse içinde Ramazan orucunu tuttu denilebilir. Eda, ola, eda ile tutmamış olsa da kaza ile Ramazan orucunu tuttu denilir. Bunun peşinden de şevvalden altı gün tutarsa hadiste zikri geçen bütün seneyi oruçlu geçirmiş olmak faziletine, ecrine inşallah nail olur. 553 numaralı hadis. wa an abi Sa'idin el-Hudriyye radıyallahu anhu Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhudan yapılan rivayette Kâle Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor Ebu Sa'id el-Hudri "Ma min abdin yasûmu yevmen fi sebîlillâhi Bir kul Allah yolunda bir gün oruç tutarsa bu lla be Allahu birlike Allah onun tuttuğu bu bugün orucu sebebiyle o kimsenin yüzünü bu anin cihu animler se birine onun yüzünü 70 sonbahar bu cehennemden uzaklaştırır muttefakun aleyh ve lafzuli muslim. Hadis buhari ve Müslümin ittifakıyla rivayet edilmiş. Lafız ise Müslüme ait. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah yolunda bir gün oruç tutarsa veya Allah yolunda bir kul bir gün oruç tutarsa Allah onun tuttuğu bu gün orucu sebebiyle onun yüzünü cehennemden ateşten yetmiş sonbahar uzaklaştırır. Bu hadis-i şeriften Allah yolunda tutulan orucun, Allah yolunda bir gün bile tutulan orucun ne kadar faziletli, ne kadar değerli, kıymetli bir şey olduğunu anlıyoruz. Ancak ulema bu hadisi şerh ederken bir ibareyi şöyle anlatıyorlar. Biz dedik ki Allah yolunda tutulan oruç, Allah yolunda tutulan oruç acaba nedir? Bu şekilde bakıldığı zaman, böyle tercüme edilip böyle söylendiği zaman, Allah yolunda tutulan oruç yani Allah rızası için tutulan oruç gibi anlaşılıyor. Alimler diyorlar ki alimlerin büyük çoğunluğu cumhuru buradaki Allah yolunda demek yani fi sebilillah ifadesi bir kimsenin Allah yolunda cihada gitmişken Allah yolunda cihad ederken cihad esnasında tuttuğu oruç demektir. Çünkü şeriat nafızların, naslarında fi sebilillah Allah yolunda ifadesi Cihadı Allah yolunda cihada çıkmış olmayı kıtali savaşı kastetmek için kullanılır. İlim ehlinin cumhurda diyorlar ki burada bahsedilen Allah yolunda oruç tutmaktaki Allah yolunda ibaresinden da yani bir kimsenin cihat esnasında tuttuğu oruçtur diyorlar. Bazıları da onlardan bir tanesi Şeyh Abdülaziz bin Bazı rahimehullah Diyor ki bu hadisin inşallah Allah yolunda cihat esnasında olmasa da normal bir zamanda Allah rızası gözetilerek tutulan oruç hakkında geçerli olması da kuvvetli ihtimaldir. Ancak asıl olan bu ibarenin ifade ettiği şey ne? Fî sebîlillâh Allah yolunda demek ne demek? Cihatta demek. Yani insan Allah için Allah yolunda cihada çıkmış hem seferin yorgunluğu var hem ailesinden uzaklaşmış hem canıyla malıyla kanıyla Allah yolunda, yani önünde bir ölüm tehlikesi var, yaralanma tehlikesi var, sağ salim geri dönememe tehlikesi var. Böyle bir büyük ibadet içinde, bir de bu kimse Allah için oruç tutarsa, Allah diyor onun yüzünü cehennemden yetmiş sonbahar uzaklaştırır. Ne demek yetmiş sonbahar? Yetmiş sene demek. Senede dört tane ay var, 4 tane mevsim var, bir tane sonbahar. Böyle bir uslup var Arapça'da. Bir şeyin bir parçası kas bir parçası söylenip onun tamamı kastedilir. 70 sonbahar demek yani 70 sene demek. Her sene de bir sonbahar olunca 70 sene demek. Aynı şekilde hadiste başka bir tane daha başka bir örnek daha var bu usluuba. Allah diyor onun yüzünü uzaklaştır cehennemden. Peki diğer diğer yerleri ne olacak? Yüzünü uzaklaştırınca bu adamın tamamı da ne olmuş olur cehennemden? Uzaklaşmış olur yüz. İnsandaki yani en şerefli yer olduğu için o zikredilmiş ama kastedilen nedir insanın tamamıdır. Öyleyse bir kimsenin Allah yolunda cihattayken oruç tutması kendisinin cehenneme girmemesine, cehennemden uzaklaşmasına, cehennemden 70 sene uzaklaşmasına sebep olan büyük faziletli bir ameldir. İnşallah bu amelin yani Allah için oruç tutmanın Allah yolunda cihat esnasında olmasa bile bu büyük fazilete erdireceği hadisin lafızından da çıkması kuvvetlidir. Alimlerimizin bazılarının beyan ettiği gibi. 554 numaralı hadis. Ve an Aişete radıyallahu anha. Kalet. Aişe radıyallahu anhadan yapılan rivayette o şöyle dedi. "Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusumu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutardı. Hatta nakula la yuftur. Hatta biz derdik ki herhalde hiç oruç tutmam oruç tutmamazlık yapmayacak. Yani orucu peş peşe sürekli tutmaya devam edecek. Ve yuftiru ve oruç tutmazdı bazen de. Hatta nekule la yasun Biz de derdik ki galiba hiç oruç tutmayacak. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bazen oruç tutardı derdik ki herhalde hiç iftar etmeyecek. Yani hiç orucu ara vermeyecek. Bazen de hiç oruç, oruç tutmazdı. Hatta derdik ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem her hiç oruç tutmayacak. Devam ediyor. Ve mâ ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmedim. İstekmele sıyâme şehrin kat. Kesinlikle bir ayın tamamını oruç tuttuğunu bir ayı oruç ile tamamladığını görmedim. Kesinlikle. İlla Ramazan, Ramazan hariç. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi Ramazan dışında bir ayın tamamının oruç tuttuğunu görmedim. Ve mâ ra'aytuhu fî şehrin ektera minhü siyâmen fî şâban. Ve onun Şaban ayından daha fazla oruç tuttuğu başka bir ay da görmedim. muttafakun aleyh ve lafzuli muslim bu hadiste Buhari ve muslim ittifakla rivayet etmişler lafız yine muslime ait diyor ki validemiz radıyallahu anha nebi sallallahu aleyhi ve sellem bazı zamanlar öyle oruç tutardı ki biz şöyle derdik galiba hiç orucunu bozmayacak sürekli oruç tutmaya devam edecek bazı zamanlarda da sanki hiç oruç tutmazdı biz derdik ki galiba nebi sallallahu aleyhi ve sellem hiç oruç tutmayacak. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi Ramazan dışında Hiçbir ayın tamamını oruç tuttuğunu da Görmedim. Bununla beraber Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Şaban ayından daha fazla Oruç tuttuğu bir ayda Görmedim. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bazı zamanlar Orucu çok sık tutardı. 5 Beş peşe tutardı, günlerce oruç tutardı normal ay içerisinde, Ramazan dışında. Ta ki Ayşe Vallimiz diyor, ta ki şöyle der, insanlar şöyle şöyle derdi, şöyle diyecek gibi olurdu. Galiba Nebi sallallahu aleyhi vesseleme bu orucu hiç bırakmayacak. Bazı zamanlarda da günler geçer Nebi sallallahu aleyhi vesseleme oruç tutmazdı. O zaman da sanki şöyle diyecek gibi olurlardı. Galiba Nebi sallallahu aleyhi vesseleme hiç oruç Tutmayacak Diyorlar ki alimler Bu nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Maslahatı gözetmesindendir Yani o bazı zamanlarda Hem kendi bedeninde Hem ailesinde Veyahut da müslümanların işlerinde Bir boş zaman Bir füsha bir rahatlık Bulduğu zaman onlar kendisini daha fazla meşgul etmediği zaman Oruç ile meşgul olurdu Orucu daha fazla tutardı Bazı zamanlarda maslahat gereği Başka işlere olan yoğunluğu daha fazla olduğu için Allah yolunda cihat olabilir Müslümanların meseleleri sorunları olabilir Bunlarla meşgul olduğu için Belki peş peşe günlerce hiç oruç tutmaya imkan ve fırsat bulamazdı Yani insan Yaptığı ibadetlerde bu şekilde bazı zamanları da diğer zamanlara ne yapmalı? Taftil iletmeli. Bunları yaparken maslahatı gözetmeli. Şeyhülislam ibn-i Teymiye Rahimahullah'ın El-Vasiyye-Sugra'yı El okurken bir şey işaret etti, edildi. Orada dedik ki en faziletli amel hangisidir diye sorulduğu zaman şöyle cevap veriyor. Bunun bir cevabı yok. Herkesi kapsayan, şamil geniş bir cevabı yok. Ancak şöyle denilebilir. Bazı ameller bazı kimseler için daha faziletli olabilir. Bazı ameller, bazı zamanlarda daha faziletli olabilir. İnsanın gücüyle, bedeniyle, kuvvetiyle Allah'ın rızasını kazanacağı bir zamanda, oruçla bedenini, gücünü, kuvvetini zayıflatması, belki münasip olmayabilir. O zaman da dedik, insan mesela, evine misafir geldiği zaman, Açıp Kur'an Kur okumasının yerine, Allah'ı zikretmesinin yerine, namaz kılmasının yerine misafire ikram etmesi o an onun için daha faziletlidir. Müslüman bir kardeşi hastayken onu ziyaret etmesi daha faziletlidir. Yani hangi ibadet, hangi zamanda hangi zaman, hangi ibadetin vakti ise o zaman o ibadeti yapmak diğerlerinden daha faziletli olabilir. Oruç da böyle. İnsan bazen kendi nefsinde oruca karşı bir şevk iştiyak duyabilir oruç bazı zamanlarda kendisine kolay gelebilir hangi zamanlar gibi kış gibi mesela hem serin hem günler kısa hem geceler uzun kış ayı deniyor ki selefte abidlerin zahitlerin ayıymış kış geldiği zaman diyorlarmış ki elhamdülillah abidlerin ayı geldi çünkü geceler uzun yani adam hem uyuyabilir hem de kalkıp namaz kılabilir gündüzler kısa serin insan ne yapabilir bol bol oruç tutabilir Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bu maslahatları gözeterek ayın bazı zamanı çok oruç tutar, bazı zamanı peş peşe belki günlerce oruç tutmazdı. Başka bir hüküm diyor ki validemiz, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'dan başka hiçbir ayı tamını tamamen oruçla geçirmezdi. Hiçbir ayın tamamını oruçla geçirmezdi. Bunun dışında en fazla oruç tuttuğu ay hangi aydı? Şaban ayı. Şu anda hangi aydayız? Şaban ayındayız. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin en fazla oruç tuttuğu ay. Diyorlar ki bu da sanki hani nasıl namazlardan önce ratip sünnetler var. Bu da diyorlar far, farz önce, oruçtan önce Ramazan'dan önce ratip olan sünnetler gibi. O farz oruca hazırlık maksadıyla tutulan bir oruçtur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu yüzden dolayı Şaban ayında da bolca oruç tutmuştur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem madem ki bizim aramızda Allah'tan en çok korkanımız olduğu halde, Allah'a ibadette en gayretli olanımız olduğu halde gelmiş ve gelecek bütün günahları affedilen bir peygamber olmasına rağmen değil mi? Ayakları şişinceye kadar ibadetle meşgul olduğu, Allah'a karşı bu kadar ibadet ettiği halde Ramazan dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediyse o zaman Ramazan dışında hiçbir ayın tamamının oruçlu geçirilmesinde bir hayır bir fazilet yoktur deriz eğer bunda bir hayır bir fazilet olsaydı Allah'tan en çok korkanımız bunu bizden önce yapardı Şaban ayına da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tamamını yapmadı hiçbir zaman tutmadı Ayşe validemizin bu sözüne göre hatta Recep ayı ile alakalı Recep ayında tutulan orucun fazileti ile alakalı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden ve seleften sahih olarak gelmiş bir rivayette yoktur Recep ayı tutulacak oruç ile alakalı gelen rivayetlerin birçoğu uydurma, geri kalanları da şiddetli bir şekilde cidden zayıf olan rivayetlerdir. Hatta sahabeden Ömer radıyallahu an. Ömer radıyallahu an. Ve ma edraka mal Umar diyeceğim ama Türkçesini bilmiyorum. Ömer radıyallahu an öyle biri ki kendisine mülhem olan bir sahabe. Yani Öyle de söylemeyelim ama yanlış anlaşılır. Yani Allah Azze ve Celle'nin ayetleri vahiy Ömer'in diline, Ömer'in sözüne muvaffakat etmiş bir sahabi defalarca. Bir kere iki kere değil. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benden sonra Ebubekir'e ve Ömer'e ittiba Benden sonra Ebubekir'e ve Ömer'e ittiba Ömer radıyallahu anh varid olduğuna göre o Recep ayında oruç tutmaya gayret edenleri dövüyormuş Ömer radıyallahu anh. Bir sopası var Ömer radıyallahu anh'ın biliyorsunuz. Bu sopasıyla Recep ayında oruca gayret edenleri dövüyorum Ömer radıyallahu anh. Bugünlerde orucun bir fazileti hususi bir şey olmadığı için. O yüzden bu şekilde üç aylar diye bu üç ayın tamamını oruçlu geçirmek Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hediyinden, sünnetinden değildir. Onun sahabesinin ve salih selefimizin de uygulamasından değildir. Bu ve buna benzer bütün konularla alakalı bizim elimizdeki kayda şudur. Kullu <gülüyor> hayrin fittiba'i men selef ve kullu şerrin fibtida'i men halef Hayrın tamamı selefe ittiba etmektedir. Şerrin tamamı da halefin uydurdukları, halefin icat ettikleri işlerdir. Öyleyse üç ayların tamamı oruçlu tutmak diye bir fazilet Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hediyinde salih selefimizin uygulamasında yoktur. 555 numaralı hadis. Wa <Yeladır> an Abi Darr radiyallahu anhu kâle Abu Zer radiyallahu anhu dedi ki: Eme ran Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize emretti. En nusuma Oruç tutmamızı min Min şehri fel yemin aydan üç günü oruç tutmamızı emretti sonra o günleri sayıyor fel aşarada ve arabba ve bu ayın 13 14 ve 15 günleri bu robse ve türyu bunu Nesai ve Tirmizi rivayet etmişler. İbni Hibban da sahih olduğunu söylemişler. Diyor ki Ebu Zer radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize ayın 3 günü oruç tutmamızı emretti. Ayın 3 günü oruç tutmamızı emretti. Sonra bu 3 günün ayın 13'ü, 14'ü ve 15 olduğunu söylüyor. Ayın 13, 14, 15'i hangi ayın bunlar? Hicri ayın 13'ü, 14, 15'i. Bu günler için "Eyyamul Beyd" deniliyor. Beyaz günler. Aydınlık günler. Bizde ne deniyor hocam? Mehtaplı geceler. Dolunay geceleri. Dolunay geceleri. Şimdi ay biliyorsunuz ayın başında hilal, hilal ile başlıyor. Sonra ayın ortasına doğru, 13'üne, 14'üne doğru bu hilal tamamlana tamamlana ay dolunay oluyor. Hangi gün kaçıncı gün? 14. gün tam dolunay oluyor. 13 o dolunaydan bir gün önce 15'te dolunaydan bir gün sonra yani hemen hemen daha dolunay. Bize de ne derler? Ayın 14'ü gibi değil mi parlaklığı ifade etmek için. Yani bu günlere ayın parlaklığından dolayı gecelerin aydınlık olduğundan dolayı Eyyâmul Beyd deniliyor. Beyaz günler, aydınlık günler. Diyor ki Ebu Zer radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu günlerde oruç tutmamızı ne yaptı? Emretti. Hadisten çıkartılan faydeler. Ayın 3 günü hususen 13, 14 ve 15. günleri oruç tutmak müstehaptır. Bu günlerde oruç tutmak müstehaptır. Bu günler tatavuğu olarak orucun tutulacağı günlerdir. Peki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu günlerde oruç tutmayı emrettiği halde Emir ne ifade ediyor? Emir vücub ifade eder. Değil mi? Aksine bir şey olmadıkça ne diyoruz genel kural? Emir ne ifade eder? O işin farz olduğunu ifade eder. Biz diyoruz ki bugünlerde oruç tutmak farz değil müstahaptır. Peki bize sorulsa bugünlerde oruç tutmayı farzlıktan müstehap olmaya düşüren harici karine nedir? Elinizde başka bir delil mi var ki hadisten sünnetten, kurandan? Bugünlerdeki Oruç tutmanın farz değil de müstahap olduğunu söylüyorsunuz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem emrettiği halde. Nedir bugünlerde oruç tutmayı farzlıktan müstahaplığa düşüren şey? Bugünlerde oruç tut tutulmayacağına ruhsat veren bir rivayet mi var? Hayır yok. İcmadır. Yani ne demek icma? Ümmet içerisinde ulema, selef, alimler içerisinde bugüne kadar ayın 13'ü 14, 15'i günleri oruç tutmak farzdır diyen kimse yok onlar arasında fazdır diyen kimse olmadığına göre demek ki bugünlerin orucun oruçturması farz değildir icma ile. Yani buradaki emir, buradaki emri vacip olmaktan sünnet olmaya sarf eden, düşüren iten şey bu konuda bir icmanın olmasıdır. Hocam bu hadislerle amel etmek konusunu çok kişiler bunu okursa bunu bize emredin. Gibi... Diyemezler. Biz de zaten bunu, onları öyle diyenleri bildiğimiz için bunları hususen vurguluyoruz. Şimdi bu hadislerle direkt mealinden görüp amel edil, edileceğini savunanlar bir de neyi kabul etmiyorlar onun yanında? İcmayı da kabul etmiyorlar. O zaman ne demeleri lazım bu hadisin üzerine? Farklı. Bu üç gün oruç tutmak farz demeleri lazım. Diyorlar mı? Tutmuyorlar. Demiyorlar. Tutmuyorlar. <gülüyor> Demiyorlar. Yani biz bunu onlara ilzam etmek için söylüyoruz. Yani iş sizin anladığınız kadar kolay değil. O kadar basit bu iş değil diye böyle her münasebet geldikçe bunun üzerine o o yüzden bu şekilde vurgu yapıyoruz. Zira burada emir var. Kaideye göre emir vücuttur. Peki bu emri sarf eden şey ne? Emri sarf eden şey yine sizin kabul etmediğiniz icma. O zaman iki şey arasındasınız. Ya diyeceksiniz ki bugünler oruç tutmak farzdır veya diyeceksiniz ki emir her zaman demek ki vucu ifade etmiyor ya da diyeceksiniz ki demek ki icma diye de bir şey var başka bir seçenek yok veya diyeceksiniz ki bunlar farzdır bu üç günün oruç tutulması Nebi sallallahu aleyhi ve sellem emretmişler o zaman bu emir ne emri İrşat emri istihbab emri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize farz etmeyi bizim üzerimize vacip olarak yazılmasını kastederek değil bizi hayırlı bir şeye irşad etmek maksadıyla ne yapmış? emretmiş. Bu, bunun irşad olduğunu ne, ne, neyle bildik? İcma ile. Bugünlerde oruç tutmak müstehaptır. Her aydan oruç tutmak yine başka bir rivayette geldiğine göre her ayı üç gün oruç tutan kimse yine bütün seneyi oruçlu tutmuş gibi olur. Bütün seneyi. Yine aynı şekilde basit matematik hesabıyla Allah Azze ve Celle hasenatı on mislini verir. Ki on misli bu en azı. 10 mislinden 700 misline kadar hatta ondan da Allah'tan başkasının bilmeyeceği misillere kadar bunlara mükafatlandırır. Bu şekilde her aydan 3 gün oruç tutan insan da bütün seneyi oruçlu geçirmiş olur. Nasıl olur hocam? Evet. 3 çarpı 12, 360. Ay 30 gündür. Yani aydan 3 gün oruç tutan 3 çarpı 10 ne yapmış olur? 30 gün oruç tutmuş olur. Bütün ayı oruçlu geçirmiş olur. Her ay böyle yapan insan bütün ayları oruçlu geçirdiği için bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen diğer başka sahih olan rivayetlerde ki bu rivayetten bu da sahih ama bundan daha sahih olan sahih ayında gelen Ebu Hureyre rivayetinde, Ebu Derdar rivayetinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu üç güne hususen zikretmeden, genel olarak her aydan üç, üç gün oruç tutulmasını söylemiş. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Halil'im bana şu üç şeyi tavsiye etti, vasiyet etti. Neden onlar? Her aydan üç gün oruç tutmamı, dua namazını bırakmamamı ve yatmadan önce vitri namazını kılmamı. Vitri namazını yatmadan önce vitri kılmamı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor, her aydan üç gün oruç tutmasını söylüyor ve bunun 13, 14, 15 olmasını hususel zikretmiyor. Ebu Derda hadisinde de böyle. Hazreti Ayşe Validemiz diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem her ayın üç günü oruç tutardı ve bu üç gün ayın başında mı Yoksa sonunda mı olur? Bunu umursamazdı. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ayın başında da sonunda da bu rivayette olduğu gibi ortasında da ne yapardı? Her aydan üç gün oruç tutardı. O zaman diyoruz ki mutlak olarak her aydan oruç tutmak müstehaptır. Böyle yapan kimseye bütün seneyi oruçlu geçirmiş ecri inşallah yazılır. Mutlak olarak üç gün. Bu üç günün ayın 13, 14, 15 ile sınırlı olmasına gerek yok. Ancak hususen insan bu üç günü tutarsa zaten umumen her aydan üç gün tutmuş sayılır. Ve ziyade olarak bu üç günde de tutmuş olur. Peş peşe, peş peşe olmaz şartı da yok. Ayın başında ortasında yani bir gün başında bir gün ortasında bir gün sonunda da olabilir. Üç gün ayın başında olabilir. Üç gün ayın sonunda olabilir. Üç gün ayın 13, 14, 15. mehtaplı gecelerinde olabilir. 556 numaralı hadis ve an Ebi Hureyre radıyallahu anhu Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan yapılan rivayette enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdu: La yahillu helal değildir. Lil marati, kadın için, kadına helal değildir. Entasume, oruç tutması, oruç tutması kadına helal değildir. Wa zucuha shahidun, eğer kocası orada yanında hazır bulunuyor ise. Yanında kocası var ise, kocası yanında ise kadına oruç tutması helal değildir. İlla bir ancak kocasının izin vermesi hali müstesna. Muttafakun aleyh. Bu hadiste ittifak ile, Buhari ve Müslüman ittifakıyla rivayet edilmiş. Ve lafızlı Buhari, burada zikrettiğimiz lafız Buhari'nin rivayetine ait olan lafız. Zade Abu Davud. Ebu Davud da şu ziyadeyi ilave etmiş. Diyor ki: gayr Ramazan Ramazan dışında." Bu ziyade de önemli değil mi? Ramazan dışında. Yani hadiste kastedilen oruç farz oruç değil. Ramazanda tutulan farz oruç değil. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir kadına kocası yanındayken onun izni olmaksızın oruç tutması helal değildir. Kadına kocası yanındayken onun izni olmaksızın ondan izin almaksızın o onun oruç tutmasına müsaade etmeksizin oruç tutması kendisine helal değildir. Kadın orucu tutacak ne için? Allah Subhanahu ve Taala'nın rızasını kazanmak için bir önceki, önceki geçen hadiste zikredildiği gibi belki yüzünü cehennemden 70 sene uzak tutmak için Rabbini hoşnut etmek için bu onun yaratılış gayesi Rabbini hoşnut etmek için ona kulluğunu ifade etmek için yapacağı bu en hayırlı en salih amellerden birisi olan oruç tutma işini diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kadın eğer kocası yanındaysa o ona izin vermedikçe yapamaz ancak kocası ona izin verirse, kocası müsaade ederse ancak o zaman tutabilir. Ya subhanallah. Yani kadın, Rabbini razı etmek için yapacağı bir amelde, kocasından izin alması lazım. Normal herhangi bir mübah olan, caiz olmayan, mekruh, haram olan şeyler demiyoruz hiç. Mübah olan bir şey değil. Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak için, kulluğunu bir göstermek için Ubudiyetini yapacağı bir şeyi Kocasının izni olmadan yapamıyor kadın Bunun gerekçesi şu diyor ki alimler çünkü Kadın oruçluyken Kocası Ondan hakkı olan bazı şeyleri Almakta belki kısıtlanacak Sınırlanacak Belki bu adam Hanımından hanımı oruçluyken İstimta etmek isteyecek Yani faydalanmak isteyecek ...onunla mübaşere etmek isteyecek... ...cima etmek isteyecek... ...istimta, faydalanma... ...ve bundan dolayı adam bir kısıtlama yaşayacak... ...yani çok büyük bir müşkülat yok halde değil mi ortada... ...denilebilir ki ya mübarek iftara kadar sabrediver... ...değil mi çok büyük bir sıkıntı mı olur adamın... ...yani koca bundan dolayı... ...ciddi bir haraçla mı kalır... ...çok ciddi bir meşakkat mı yaşar, hayır... ...sadece basit o an aklına geldi yapmak istedi ama dedi ki neyse hanım oruçlu bari sıkıntıya sokmayalım dedi bundan dolayı küçücük bir sıkıntı yaşayacak böyle olduğu halde şeriat bu adamın bu sıkıntıyı yaşamaması için bu sıkıntı sıkıntı bile değil yani çok basit bir şeyim adam bu kadar bir sıkıntı veyahut da bu oruç nafile bir oruç olduğu için bundan dolayı hanımına şöyle diyebilir orucunu boz kadın orucunu bozar bundan dolayı günah girmez ...nafile olan bu orucunu kaza etmesi de gerekmez. Ama bundan dolayı da kadın belki... ...bir sıkıntı yaşayacak. Orucunu bozdu diye. Bu olmasın, bu yaşanmasın diye... ...şeriat... ...yanında kocası hazır olan kadının... ...onun izni dışında... ...nafile oruç tutmasını yasak ediyor. Subhanallah. Burada gerçekten çok büyük bir fayda, ...çok büyük bir ibret var. Bahsedilen şey... ...bu kadının açılması, saçılması... Allah'ın ona haram ettiği şekilde giyinmesi koku sürülmesi yabancı erkeklerin yanına çıkması televizyon dizi seyretmesi müzik dinlemesi gibi şeriatın yasak ettiği hususlarda kocasına itaatten onun izninden bahsedilmiyor ya da yemesi içmesi bir ihtiyacı bir zaruret dolayısıyla sokağa çıkması komşusunu akrabasını hatta annesini babasını ziyarete gitmesi gibi mübah olan bir şeyden de bahsedilmiyor Bahsedilen şey ne? Allah'a kulluk etmesi, Allah için oruç tutması bir ibadetten bahsediliyor. Ve bunu yapmaz için kadının neye ihtiyacı var? Kocasının kendisine izin vermesine. Zira şeriat diyor ki hayır, burada bu adam küçücük de olsa hanımıyla alakalı ondan istimta etmek, ondan faydalanmak ister de bu isteğinden dolayı bir sıkıntı yaşamasın. Şöyle demiyor şeriat, bu adam olsun kardeşim akşama kadar bekleyiversin. Ne var bunda? Ne var değil mi bunda aslında? Ne var bunda? Zaten başka belki bir sürü sebepten dolayı adam akşama kadar da belki bekliyor. Ama diyor ki hayır burada beklemez. O yüzden kadın ancak onun izniyle borcu tutabilir. Bu izin de şöyle olmasına gerek yok. Kadının her oruç tutmak istediği zaman kocasına ben bu yarın oruç tutmak istiyorum. Bana izin verir misin diye sarahaten sorup adamın da evet sana izin veriyorum diye sarış bir cevapla izin vermesine gerek yok. Bu aralarındaki taammüle göre, örf'e göre bineyim. Eğer adam bundan razıysa, kadın bunu biliyorsa tutabilir. Adam kadının oruç tutman haberdarsa ve bu, bunu yasaklayıcı herhangi bir şey söylemiyorsa, bundan rahatsız durmuyorsa bu izin demek. İzin sarahaten söylenmesine gerek yok. Alimler bundan hareketle diyorlar ki eğer böyle bu şekilde kadının ibadet olan bir meselede hem de kocasının yanındayken bakın kadın oruçlu, oruç tuttuğu zaman nerede bir yere dışarı bir yere gitmiyor kocasının yanında yani kocası ondan yine belli bir ölçüde ne yapabilir istimta edebilir belli bir ölçüde faydalanabilir kadın kocasının hizmetinden geri kalmayacak belki yine onun hizmetini de yapacak adam belki karısına bakabilir değil mi onu öpebilir onu sevebilir yanında bu yani kadın oru, oruçlu tutmazken o kocasının yanında Buradan hareketle diyor ki halinler yani kadının kocasının izni olmadan evinden başka bir yere gitmesi yolculuğa sefere çıkması evla olarak ne değildir kendisine helal? Değildir. Oruçlu tutan kadın bundan yasaklanmışsa ki adamın yanında hizmetini görmeye devam edecek kadının kocasının evinden gitmesi yolculuğa çıkması evla olarak kadına helal? Değildir. Peki kadın Kocasının izni olmadan kocası istemediği halde bugün bu orucu tutarsa bu oruç sahih olur mu? İlim etinden bazı diyor ki hayır tuttuğu bu oruç sahih de olmaz. Kendisine helal olmayan bu orucu tuttuğu için tuttuğu bu oruç sahih de olmaz. Yani makbul de olmaz. Şöyle, değil, şöyle denilmez yani. Evet kadın kocasından izin almadığı için günaha girdi. Ama orucu geçerlidir. Hayır. Diyorlar ki orucu da geçerli olmaz. Çünkü bu orucu tutmak kendisine helal değildir. Bu hadisten oruçla alakalı anlayacağımız bu hükmün, bu faydanın yanında çok büyük bir mesele var. İslam'ın, şeriatın, kadının kocasına karşı yüklendiği sorumluluğun büyüklüğü ile alakalı. Kocasının izninin, kocasının rızasının, kocasının hoşnutluğunun kadın üzerinde ne kadar büyük bir şey olduğu ile alakalı. Yani kocanın eşi üzerinde, hanımı üzerindeki hakkı ile alakalı. Burada bahsi geçen mesele, bu hadiste bahsi geçen mesele inanın tasavvur edince çok küçük bir mesele. Küçücük bir şey ya oruç tutsun kadın ne var akşama kadar yani. Değil mi? Ama buna rağmen şeriat erkeğe kadının üzerinde bu kadar büyük bir hak vermiş ki kadına da erkeğe karşı bu kadar bir mesuliyet sorumluluk yüklemiş ki onun izni olmadan oruç bile tutamaz diyor. Hepinizin bildiği meşhur hadis-i şerif Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor diyor ki وَلَوْ amiran li لِأَهَدٍ اَنْ يَسْجُدَ لِي an اَنْ يَسْجُدَ لِي اَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَغْأَةَ an يَسْجُدَ لِي زَوْجِهَا Eğer bir kimseye bir kimsenin bir kimseye secde etmesini emredecek olsaydım böyle bir şey yok da hani böyle bir şey emredilmedi bizim şeriatımızda Allah'tan başka kimseye secde edilmesi emredilmedi ama diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kocanın hanımı üzerindeki hakkının büyüklüğüne işaret maksadıyla eğer bir kimsenin, bir kimseye secde etmesi emredilmiş olsaydı, birinin birine secde etmesini emretmiş olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Neden dolayı? Üzerindeki hakkının büyüklüğünden, azametinden dolayı. Kadının mesuliyetinin büyüklüğünden dolayı. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Vellezi nefsü Muhammedin biyedi. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem canı eli el, canı nefsi elinde olan Allah'a yemin olsun ki Muhammed'in canı Muhammed'in nefsini elinde tutan Allah'a yemin olsun ki la tuaddi'l mer'atu hakk rabbiha hatta tuaddi hakk zawjiha Bir kadın kocasının hakkını eda etmediği sürece kocasına karşı olan vazifesini kocasının hukukunu yerine getirmediği sürece Rabbine karşı olan sorumluluğunu yerine getiremez. Subhanallah. Yani basit bir şey değil. Çok büyük bir şey. Kocasına karşı olan kocasına karşı olan sorumluluğunu yerine getirmedikçe Rabbine karşı olan sorumluluğunu yerine getirmiş olmaz. Yani ne? Rabbini razı etmek için ne yapması lazım önce? Kocasını razı etmesi lazım. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İza sallati'l mer'atu khamsaha. Kadın 5 vakit namazını kılarsa. Ve ahsamat farceha. Ve fercini. Yani ırzının namusunu muhafaza eder, namusunu korursa. Ve ata'at ba'laha. Ve kocasına da itaat ederse istediği kapısından cennete girer. Fazilete bakın. Ve kolaylığa bakın değil mi? Subhanallah. Onlar ne yapıyorlar bundan? Yüksünüyorlar. Bundan dolayı kendilerinin aşağılanmış olduğunu düşünüyor. Halbuki bu imtihan, dünya imtihan. Hepimiz burada. Bizler de onlar da burada ne, ne için uğraşıyoruz? Cennete gitmek için. Kimin işi daha kolay şimdi burada bakıldığı zaman sanki? Sanki onların işi. Halbuki aslında daha kolay. Aslında onlar burada bizden avantajlı durumdalar. Ama insi ve cinni şeytanlar onlara meseleyi nasıl gösteriyor? Onların bu naslarla aşağılanılmış olduğunu vehmettirerek. Bakın siz kadınlar bu naslar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu buyruklar sizi ne yapıyor? Aşağılıyor. Sizi ikinci sınıf insan olmayı diyor. Halbuki bizim tarafımızdan ahirete, Allah'a ve ahiret gününe inanan insanlar tarafından bakılınca durum ne? Onların bu, Halbuki onlar burada avantajlılar. Diyor ki Nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Beş vakit namazını kıl, iffetini koru, kocana itaat et, sonra cennete git. Ne kadar korkun? <gülüyor> Elhamdülillah. Diyor ki sahabeden bir tanesi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Bayan sahabi Bir ihtiyacımdan dolayı ona geldim. Bana dedi ki diyor ya hazihi azat e ba'lin. Dedim ki diyor, ey filanca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kocan var mı? Evli birisin misin? Kadın da dedi ki evet evli birisiyim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ona sen kocanın indiğinde ne durumdasın? Kocanın gözünde halin durumun nedir? Kadın da cevaben dedi ki gücüm yettiği kadar elimden geldiği kadar onun hakkında taksir etmemeye çalışıyor. Yani gücüm yettiği kadar hizmetini üzerime düşen sorumluluğu yerine getiriyorum. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ona cevabıları فَنْظُرِي اَيْنَ اَنْتِ مِنْهُمْ Onun gözünde onun indinde hangi durumda olduğuna iyi dikkat et. Kocanın gözünde ne haldesin? Kocanın indinde ne durumdasın? Kocan senden razı mı değil mi? Diyor ki buna iyi dikkat et. فَاِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ Diyor ki zira o senin cennetin de cehennemindedir. Yani senin cennetin de odur, cehenneminde odur. Ne demek? Onun sebebiyle olur. Yani seni Allah'tan sonra, Allah'a itaat etmek ve Allah'a razı etmekten sonra cennete götürecek en önemli şey. Kocandır. Cehenneme götürecek en önemli şey de kocandır. İbare aynı böyle. İnnamehu ve cennetuki ve naruki. Senin cennetin de odur, cehennemin de odur. Allah subhanahu ve taala Allah Allah'a ve ahiret gününe iman eden eşlerimize, kızlarımıza, hanımlarımıza, Müslümanların hanımlarına bu bilinçle, bu ahlaklı ahlaklanmayı, bilinçlenmeyi nasip etsin. Vallahi bu onlar için bir üzül değil ikinci plana itilmişlik değil ikinci sınıf insan olma değil hepimizin bu dünyada bir vazifesi var ve hepimizin ayrı ayrı imtihanı var Allah biz erkeklere bir sorumluluk yüklemiş kadınlara bir sorumluluk yüklemiş geçen hafta hocam işaret ettiler çok önemli bir şey Allah azze ve celle köleye bile bir sorumluluk yüklemiş köleye ne diyor sen kölesin madem değil mi köle olarak dünyaya geldin veya dünyada Allah senin kaderine köle olmayı takdir etti ne yapacaksın? Özgürlüğünü kazanıncaya kadar savaşmalısın. Değil mi? Ne diyor Allah subhanahu Teala? ve sellem? İtaat edeceksin efendine. İtaat edeceksin. Hatta efendine itaat edersen, ecrini iki misli alanlardan olacaksın. Çünkü neden? Hem Rabbine itaat ettin, alemlerin Rabbi olan Rabbine, hem de senin Rabbin olan efendine itaat ettin. Ecrini diyor iki defa alacaksın. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki efendisinden, Rabbinden yani dünyadaki kaçan köle adam kaçmış özgürlüğüne kavuşmak için ondan kaçan köle geri dönünceye kadar diyor kıldığı namazı kabul olmaz. Bir rivayette de melundur diyor değil mi hocam? Şimdi biz dünya gözüyle baktığımız zaman burada ne deriz bu işe? Ya adam değil mi adam burada özgürlüğüne kavuşmak için kölelikten kurtulmak ama meseleye böyle bakınca Allah'a ve ahiret gününe iman eden insan gözüyle bakınca burada o kölenin üzerine düşen vazifene, işte vazifeni yap. Gökteki Rabbini razı et. Yerdeki Rabbini razı et. Ecrini iki al. Ne kadar basit değil mi? Kadın için de aynı böyle. Rabbini razı et. Kocanı razı et. Cennete git. Yani biz Müslümanlar ahiret gününe inanan, Allah'a inanın. Bu meselelere böyle bakmak zorundayız. Yoksa bize anlatıldığı gibi şu anda ideolojik olarak, siyasi olarak İslamcılık gözüyle İslamcılık deniliyor ya, bu şekilde bakıldığı zaman bu nasların, bu hadislerin dinin, bu parçaların her birine nasıl bakmamız lazım? Yani bunları tasdik etmek mümkün değil. Eğer meseleye bu şekilde bir sünni Müslüman gözüyle bakmazsa bir insan ya bu nasları inkar eder ya bu nasların sahi olduğu dini inkar eder. Allah muhafaza. Yani sana böyle inandırmıştım. İslam niye geldi? Köleyi kurtar, kölelikten insanları kurtarmak için. İslam niye geldi? İslam kadınla erkeğe eşit olarak şey yapma. Hayır. Eğer bir insan böyle itikad ediyorsa bu nasları görünce ya bunları inkar eder ya bunların sahih olarak içinde bulunduğu dini inkar eder. Allah bizleri muhafaza buyursun. Ayaklarımıza sebat versin. Eşlerimize, hanımlarımıza da bu ahlakla ahlaklanmayı nasip eylesin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme onun ailesine, ve ashabına salat ve selam olsun. İnşallah önümüzdeki ders kaldığımız yerden hadisleri tamamlayacağız.